Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da son fikri takip programına başlıyoruz. Ben PRF. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Bugün programa, e, programın tanıtım müziğinin bütününü çalarak başladık. Bu, Ensemble Sarmat'tan Satyana Orient diskindendi. Gnossien numara 3'tü. E, Vladimir İmanov'un e, kurduğu bir grup bu. Bu programda konuk ağırlamıyoruz. İki senedir yaptığımız programın muhasebesini, dergiciliği ve yayın sektöründe çalışanların durumunu konuşacağız e, kendi aramızda. Evet, iki senenin muhasebesinden başlayalım o zaman. Senin aklına açık radyoda böyle bir program yapma fikri nasıl düştü? Ben zaten biliyorsun radyodurukta senden bir program daha eskiyim yani nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Tam da o sıralarda bir, yani epey olmuştu bir program bitireli. Bir ...başka bir program fikri kafamda vardı... ...ama aynı zamanda işte toplumsal tarihe yazı veriyordum... İşte ...dosya hazırlıyordum, çeviri yapıyordum... ...dolayısıyla dergin iç işleyişini biliyordum... ...aklıma bir de aynı zamanda böyle bir program... E, ...fikri geldi, onun üzerine düşünmeye başladım... Öbür program Harun Turgan'la beraber yaptığımız ...yaptığımız, e, tam Buri Cemil'in... E, ...oğlu Mesut Cemil'in babasını anlattı... ...o muhteşem kitabı okumak ve onu müziklendirmekti... E, şey, ...Sahide sana bir tambur çalayım mıydı adı. Ama orada şeyi metni okuyordunuz değil mi? Metni okuyup, Büyük metnin içindeki bütün müzikleri bulup... ...metni müziklendirdik aslında. Evet, evet. Ee... Çok güzel program. <gülüyor> yani yazarlarla yazılarını konuşarak hazırlayacağımız... ...bir program fikri üzerinde düşünmeye başladım. Bunun daha sonra müzik kısmı daha sonra işte... ...üzerine düşününce aklıma geldi aslında. Dinleyicilerin de bildiği gibi... Ee, bu program e, işte toplumsal tarihte çıkan yazıların e, işte, o çerçevede kalarak yazarlarıyla e, konuşulması yazarları burada ağırlayıp e, yazarlarıyla e, işte o çerçevede yazıyı tekrar ele alıyoruz e, benim açımdan e, Fikri takipin e, yazarlara tekrar e, yazılarına oradaki görüşlerine tekrar bir e, gözden geçirme imkanı verdiğini tahmin ediyorum bu e, yazarlar için yazmaya göre daha serbestçe görüşbildikleri bir mecra olduğunu düşünüyorum programın. Yani onlar açısından çok da emin olmadıkları düş görüşlerin düşüncelerin e, böyle daha serbestçe yazmadan yani çok da kanıt bırakmadan bir anlamda e, bu bizim programda e, bizde tartıştıkları işte kısmen tartıştıkları bir e, alan olduğunu düşünüyorum. Bunun e, bizim konuya daha çok dahil olabildiğimiz yerlerde bu tartışma ve gözden geçirme e, konusunun e, daha böyle bir hayata geçtiğini tahmin ediyorum. Biliyorsun çok farklı alanlarda yazılar olabiliyor. Ne bileyim Roma tarihi olabiliyor ya da işte atıyorum Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi oluyor. Çok geniş bir, bizim de işte kısmen dahil olabildiğimiz yerlerde daha zevkli programlar olduğunu tahmin ediyorum. Tam da bu senin söylediğin yerde aslında programın ismiyle ilgili konuşmamız gerekir. Tam da bunları tartışırken yani bu yazarların dergide yazdıklarından daha fazlasını anlatabilecekleri ya da daha başka alanlara kayabilecekleri bir program olsun üzerinde konuşurken de ee, Gene demin ilk programı yaptığım program arkadaşım Harun Turgan Fikri Takip ismini önerdi ve biz de e, çok çok beğenerek aslında bu ismi kullandık. Ee, radyoculuk meselesine gelelim. Ee... İstersen radyoculara gelmeden hemen şunu şey yapayım bu bu son programın müzikleri hakkında çok az konuşayım. Bu ee, daha ben bir kere konuk yaz mevsiminde konuksuzluktan kendi aramızda bir fikri takibi müzikleri adlı bir program yapmıştık. Aslında ben bunu hep en son program diye düşünmüştüm. Şimdi aynısını tekrarlayacağız. Ee... Bütün iki yıl boyunca kullandığımız müziklerden seçtiklerimizi kullanacağız. İstersen onun ilkiyle başlayalım ondan sonra radyoculuk konuşmasına devam edelim. Yok bu benim de bu müzik bulma üstüne söyleyecek bir şeylerim var ama parçadan sonra söylerim. Tamam. Ee, 3 Mart 2014'te Mehmet Özdoğan'la bu sene içinde kaybettiğimiz e, arkeolog e, Halit Çambeli konuşmuşuz. Orada çaldığımız Kipit diye bir parça var. Semaver kaynıyor. Bunu Alejoş ve Stefan Rahimov'dan dinleyeceğiz. Ee, Halit çember'in hayat arkadaşı Nail Çakırhan Sovyetler Birliği'ndeyken öğrendiği bu şarkıyı Na ha ha Halit Hanım'a öğretiyor. Ve birlikte e, soka İstanbul sokaklarında yürürlerken söylediklerini anlatıyor Halit Çamber. Мы с тобой вдвоём Летним поздним вечерком На столе старинный самовар Что нам годы ерунда Ты всё так же молода Да и ты, и ты ещё не стар А самовар кипит Чаёк заваренный пьет. Поговори со мной, поразговаривай. А ты свареница, моя свареница. Все переменится, все переменится. И ты свареница, моя свареница. Всё переменится, всё перемелется. Не скопили ничего, нет авто и нет манто. И в деньгах я счастья не искал. Счастье — это ты и я, это наши сыновья, Дети вот и весь наш капитал. А самовар кипит, чайок заваренный. Поговори со мной, поразговаривай. А, а ты свареница, моя свареница. свареница. Все переменится, все перемелется. И ты, свареница, и я, свареница, Всё переменится, всё перемелется. Никого ты не вини, что сегодня мы одни, Верю, наши дети прилетят. Сядем дружно за столом И чайку им всем нальем Как когда-то много лет назад А самовар кипит Чайок заваренный Поговори со мной Поразговаривай А ты створеница Я створеница Всё переменится, всё переменится И ты с вареницей, я с Всё переменится, всё переменится А самоварки кефит, чьё заваренный Поговори со мной Aklın var evvay, ama sen zorelenice ve ben 94.9 Açık Radyo'da Fikir Takip programındayız ve kendi aramızda konuşmaya devam ediyoruz. Bu müzik bulma meselesi ilginçmiş. Ben tabii daha çok resim bulmayla ilgilendim. Yani bu program için değil de dergi için yazıları hazırlarken sık sık da konuyla ilgili resim bulmak icap ediyordu. Bunlardan bir tanesi de Selçuk Aylar'la konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz de hatırlar. Kruisos, işte Sard'da... Hanedanın el değiştirmesi, Kroisos'un yakılması falan gibi bir çok ilginç, e, klasik, yani eski tarih ama biraz mitolojinin de karıştığı bir yazı vardı. Selçuk ayların kal kaleme aldığı o yazıyı hazırlarken... Örneğin e, Solon ile Kroisos'un konuşması, karşılaşmaları. Sonra e, Giges'in Kandaules ve e, karısının özellikle karısını e, gözetlemesi. Sonra e, Sar Düştük'ten sonra Kral Kroisos'un yakılması gibi sahneler var. E, bunlar e, sonradan e, 17. 18. yüzyılda e, önemli ressamların e, çalışmalarına konu olmuş. E, Kroisos'un yakılması ise e, işte internetten e, bulup indirmiştik. E, eski bir Yunan testisi üzerinde e, resmedilmişti. Yani insan şeyi fark ediyor bir, e, bir konuyla ilgilenirken tabii ki tarih yalnız başına duran bir, bir şey değil. Onun yanında resim de akıyor, müzik de akıyor. E, edebiyat. Edebiyat da akıyor. Yani böyle resim bulmaya çalışırken, müzik bulmaya çalışırken farklı bir gözlere bakma imkanı veriyor. E, bu radyoda da müzik herhalde sana böyle bir imkan verdi. Sen ne düşünürsün? Valla benim işte yani bu programı yaparken herhalde en çok beni besleyen ve en çok benim yapmaktan zevk aldığım kısım bu müzik bulma kısmıydı. Ee... Yani yazıları o gözle okumak ve deyim ise her okuduğum yerden bir ip çekip onu takip ederek. Yani sonuçta bazı yazılarla birebir bir şey bulmak mümkün. Ee, yani işte o, o konuştuğumuz metni birisi de müziklendirmiştir onu pat diye çalarsın. Ya da konuştuğumuz kişi bestecidir onu çalarsın. Ama bir sürü zaman mesela Darwin konuşurken e, yani kendimle övündüğüm yerleri söylüyorum e, gibi durumlarda böyle ip çekmek gerekiyor. Ve o çok e, benim için çok zevkli bir e, kısım oldu bu. Ayrıca da bazen metin üzerine çalıştığımızdan çok daha uzun e, zaman vermek zorunda kaldık. E, buna yani çok daha uzun bir zaman aldı Müzik bulma kısmı değil. Müziği hang, yani müziği hangi bölümde ne düşünerek müzik arayacak kısmı aslında en uzun zaman alan. Yoksa onu bulduktan sonra müzik bulma kısmının çok önemi yok. E, Baz, buldu, bazen de yazarların kendisi çok seyrek de olsa ...konuyla tam böyle... ...örtüşen müzikler getiriyordu... ...Özhan Kapıcı'nın... Neredeyse diyorum. bütün program baştan aşağı döşedi... Evet... Orada tam oturdu... ...hatırlıyorum... ...Osmanlı-Rus savaşlarında... ...genellikle de Ruslar kazanıyor ya savaşı... ...Ruslar her kazandıkları zafer için bir de anıt yapıyorlar... ...bir de onun bir de marşı oluyor... ...o çok örtüşmüştü... O çok örtüşmüştü... ...ama çok nadir bir şey bu... Evet. ...bunu belki ben biraz da Türkiye'deki eğitim sistemine de bağlıyorum açıkçası... ...yani... ...bu benim çok dikkatimi çekti arkadan konuşmak gibi olmasın ama e, bir de mesela bu, bu, konu, bu kısmı kaparsak eğer şöyle de bir şey oldu sonuçta biz müziği programda hani dinlenmek e, ya da işte bir, bir ferahlık hoşluk olsun diye kullanmadık belki o açıdan rahatsız edici bir sürü program olmuştur ...esas olarak metni destekleyen... E, ...ya da metni başka bir yere çeken... da metni bir de müzik açıdan düşünmeye yarayan parçalar seçti. Örneğin mesela... ...çok iyi hatırlamıyorum tarihini ama... ...19. yüzyılda Cezayir direnişinin ismi... ...Abdülkadir isimli yazıyı konuşurken... E, ...bunu mesela böyle bir konuyu konuşurken... ...bugünkü... ...Fastan, Cezayir'den hoş bir e, halk müziğini alıp... ...günümüz... E, şey, ...icrasıyla çalmak yerine... ...bu programı rahatlatır... E, ...bunun... E, ...Türkiye'deki, Anadolu'daki türkülere bu Cezayir meselesinin nasıl yansıdığını e, araştırmak benim için çok öğretici oldu. Hiç bilmediğim bir konu fakat böyle bir şey gördüm. Bunu Cezayir'in nasıl yansıdığını gördüm. E, dinlemesi çok kolay olmayabilir ya da ne bileyim Arnavutluk Dağları'ndaki evet. polifonik müziği Hı, dinlemek evet, çok kolay evet. olmayabilir. Ama e, amaç ne? yani amaç hoş müzik dinletmek değildi bunu. Evet evet Dörmek tabii yani <gülüyor> şu andaki e, popüler olmuş müzikleri e, programa eşlik etsin diye çalmak... Belki daha programı kolay dinlenir hale getiriyordu ama... Evet. ...bir tarihçi gözüyle çok da manalı bir şey değil tabii. Yani amaçladığınız şey bu değil. En azından evet. bunu söyleyelim amaçladığınız şey bu değil. Senin sonuçta bu ilk programın sen sevdin mi radyoculuğu? E tabii radyoculuk benim daha evvelden asla yapmayı düşündüğüm bir şey değil. Dinleyicilerimiz de fark etmişlerdir. Benim oldukça tutuk bir konuşmam var. E, işte açık Radyo'da başka radyolarda yapılan başka programları dinlerken e, böyle bir işe uygun olmadığımı düşünüyorum hep. E, bu bakımdan e, Açık Radyo'da <gülüyor> bana gösterilen sabreden dinleyicilerimize de gerçekten teşekkür ediyorum. İşte bir miktar e, bu iki yıl içerisinde gelişme e, böyle bu tutuklu ulaşma konusunda gelişme sağladığımı da düşünüyorum. E, bunun dışında bir nokta daha var. Ee, şöyle bir olanak yarattı benim için e, bu program e, ben şimdi toplumsal tarihin editörü olduğum için e, orada basılan yazıları en az iki kere okumam gerekiyor bir kere e, yayına, e, yayın kuruluna hazırlanma sürecinde e, orada kurulda tartışmak için okuyorum bir de bunun dışında e, kabul edilirse yazı e, yayını hazırlarken tabi o zaman çok daha dikkatli yanlış da bulmak üzere e, okuyorum olgusal yanlışlar varsa o konular halledildikten sonra yazarlarla tabi anlaşarak da e, işte yazıyı basıyoruz ama tabi orada ifade edilen birçok görüşler e, benim katıldığım görüşler Olmayabiliyor zaten bunlara müdahale etmem de gerekmiyor zaten asla böyle bir şey söz konusu değil yazarın kendi görüşleri ama e, o aklıma çengelleniyor acaba bunu başka türlü de değerlendirmek mümkün mü diye e, işte bu programda e, yer yer onun tartışmak fırsatı oluyor o bakımdan benim için gerçekten çok zevkli çünkü yazıyı iki defa okumuş e, hazırlanmış oluyorum ve onu burada tartışmak e, önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Benim için böyle senin bu iki yıl için <gülüyor> radyoculukla ilişkin nasıl desem? Yani ben ikinci program olduğuna göre bir şekilde radyoculuk sevmişim demek ki. Şimdi sen kendini eleştirdiğine göre ben de ben de kendimin aslında program sunmaya çok uygun olduğumu düşünmüyorum çünkü senin tam tersi Birincisi çok hızlı konuşuyorum ikincisi ben konuşurken düşünüyorum. Dolayısıyla ifade ederken yani mikrofon önünde doğru İfadeyi, yazılı bir metin okusan bile doğru ifadeyi bulmak benim için zaman alıyor. Ben daha çok program hazırlamaya daha uygunum aslında. Yani kendimi böyle <gülüyor> böyle ifade edebilirim. Benim için bu programın şimdi iki tane çok... Yani müzik kısmını konuştuk. En besleyici kısmı müzik kısmı oldu. Ee, konuştuğumuz konuların çok geniş olmasının çok benim için cazip. Şunu da söylemem lazım. Ben... E, yani, üretici, ...yani tüketici olarak da üretici olarak da aslında görseli olmayan... ...sadece sesle e, ulaşılabilen ve dinlenebilen radyoculuğu tercih ediyorum. Yani dinleyici olarak da, programcı olarak da. Biraz kara gözcülük de Yani hep <gülüyor> perdenin arkasından konuşma. Mesela aynı zamanda bu... E, ...bütün bu kürtar tar tartışmaları varken... ...işte Soma faciası olduğunda, gezi olduğunda... ...yani sayabileceğimiz bütün o... E, bütün o, o olaylarda bu programı bir, böyle bir programda sahip olmak benim için önemliydi. Ee, kendi derdimi ifade edebilecek böyle bir mecra olması da açıkçası. E, ya iyi ki var dedim o sıralarda. Ya, gündem, gündeme ilişkin e, birkaç kelime etme fırsatı veriyordu böyle çok. Bir de Bilmiyorum. bu arada tam da yeri gelmişken e, Ömer Mardiy'a da ayrıca bir e, selam göndermek istiyorum. Gerçekten ya, yapılan işin kıymetini e, göstermek konusunda işte cimri davranmıyor. Buradan e, ona da bir selam söylemek istiyorum. Ee, i̇stersen bir müzik arası daha verelim. Tamam. Şimdi e, gününüz ileriyle konuşmuşuz e, 13 Mayıs 2013'te e, Halim Spatar'ı anma e, programı oldu bu aslında. Türk, Türkiye Sol Hareketi'nde ve kültür hayatında önemli yeri olan Halim Spatar'ı. Halim Spatar'ın e, kendi müzikal e, hayatında önemli olan durakları anlattı. E, ...çaldık aslında o programda. Onlardan bir tanesi... ...1934 yılında... E, ...bestelenen teksti... Bertolt Brecht'te, müziği Hans Eisler'e ait olan... Einheitsfrontlied. Bunu Hannes Wader'den... ...yani yeni bir yorumla dinleyeceğiz. Bu... E, ...insan bir insan olduğunda diye başlıyor bu şarkı. E, nasyonel sosyalistme karşı... E, ...ortak bir cephe, işçilerin ortak bir cephe... ...yani komünist ve sosyal demokrat işçilerin... ...ortak bir cephe oluşturmalarını... E, ...söyleyen bir şarkı bu. Einheitsfrontlied. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen bitte sehr. Es macht ihm kein Geschwätz, nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum Kleider und Schuh es macht dir kein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu drum ringschreit Yüzünde gülümsemiyor. Er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, Polit ist und auch kein anderer Es kann die Befrei 94.9 Açık Radyo'dayız, Fikri Takip programındayız ve kendi aramızda konuşmaya devam ediyoruz. İstersen şimdi radyoculuk kısmını bir kenara bırakalım. Mu ve... Muhasebeyi bitirdik. <gülüyor> Çok hakkaniyetli bir muhasebe oldum bilmiyorum ama. E, dergicilik kısmına e, geçelim istersen. E, sen... Toplumsal tarihte dokuz yıldır mı Dokuz yıl olmadı, dokuz yıl yaklaşıyor. sekiz buçuk yıl oldu. Bu 250. sayısı herhalde bu son çıkan sayı. Evet, şimdi 251 hazırlıyoruz. İstersen toplumsal tarihin geçmişinden başlayalım, sonra işleyişinde devam ederiz. Ben toplumsal tarihe 149. sayıda geldim, o zaman bu zaman işte toplumsal tarihin editörliğini yapıyorum. Bana göre toplumsal tarihin geçmişinden bahsederken tarih ve toplumu atlamak olmaz. Ee, bilindiği gibi iki derginin de kurucusu Mete Tunçay ee, Tarih Toplum 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulan e, Yökün marifetiyle kürsünden atılan Mete Tunçay ve e, onun birlikte çalıştığı e, arkadaşları tarafından kuruluyor O sırada e, Murat Belge de kürsünden ayrılmak durumunda kalmış ve iletişim yayınları kurulmuş Tarih Toplum iletişim yayınları bünyesinde yayına başlıyor 20 sene aylık olarak yayınlandıktan sonra 2003'te aylık yayını bırakıyor. Halen 6 aylık akademik bir yayın olarak devam ediyor. Toplumsal tarih anlayış olarak birçok yazarıyla, kurucusuyla tarih ve toplumun devamıdır diyebiliriz. Tarih Vakfı da 1991 yılında kuruluyor. Toplumsal Tarihte e, Ocak iki, Ocak 1994'te yayın hayatına başlıyor. E, 20 yılda açtı. E, artık düzenli olarak aylık e, yayınlanıyor. E, az haberli dediğim gibi şu anda 251. E, sayımızı hazırlıyoruz. E işte işine geçmeden istersen bir müzik arası da verelim sonra işte işle devam tamam. edelim toplumsal Saat Tarih. 2 Eylül 2013'te Sefa Bennisoğlu ile konuşmuştuz. Ee, Karamanlıca e, Anatoli Gazetesi ile ilgili. Burada e, Küçük Asya Çalışmaları Enstitüsü'nün hazırladığı, e, derlediği aslında hazırladığı diskten e, Kapadokya Şarkıları diskinden e, iki Güneş 2 Ay diyor İlya diyor Fengarya şarkısını çalmışız. Bu Sinasos'tan, Ürgüp'ten bir şarkı. Musane yo yaz ya Pol mu sanne namaş korsun ve elun ki ben vurum sanne namaş korisun Tocaburo e si se tosta fili che vu tocaburo pila me si sta qui il li che Pa'o feel like you, ela nasce feliz o quando pa'o feel like you. nabo osmofenato açık radyoda Fikri Takip programındayız. Ee, şimdi e, toplumsal tarihin eee Geçmişinden bahsettin aslında. Şu anda nasıl işliyor ve şu an aynı başka hangi tarih dergileri var ve onlara göre konumlanışı nasıl aslında? Biraz işleyişinden bahsedeyim istersen önce. Toplumsal tarih akademik dergi değil. Bu alanda yani aylık olarak ya da iki aylık yayın yapan benzer dergiler de var. Bu dergiler işte popüler yayıncılıkla Akademik yayıncılık arasındaki Yelpaze'ye e, yayılmış vaziyette diyebiliriz. E, toplumsal tarih dediğim gibi e, akademik bir dergi değil ancak iyi işleyen bir yayın kurulu var her yazı editorial editorial kadro tarafından yani bizim tarafımızdan ve yani benim tarafından ve Cansu Kılıçhan tarafından e, okunuyor ve de kurulda yer alan akademisyenleri e, ilgilerine göre e, bunlara gönderiliyor e, işte kurulda herkes notunu almış söyleyeceğini yani hazırlamış olarak geliyor ve kurulda yazılar e, tartışılıyor yazılar bir karara bağlanıyor işte yarar ediliyor ya kabul oluyor ya da işte kısmen değişiklik yapılması isteniyor Şimdi bu dergi nasıl bir dergi e, derseniz e, işte popüler e, dergicilik e, var, e, akademik yayınlar var. Bu ikisi arasında bir yerde bana sorarsan e, akademik yayıncılığa daha yakın e, bir yerde duruyor. Çünkü esasen e, akademik yayıncılığın e, temel e, gereklerini büyük ölçüde yerine getiriyoruz diyebilirim. Yani e, işte gerektiği şekilde yazı, yazılarda ortaya konulan görüşler ve bilgiler gerektiği şekilde dipnotlarla, kaynaklarla destekleniyor. Ama işte biraz satışı kolaylaştırmak için yazıların daha kolay tüketilmesini sağlamak için spotlarla az evvel de konuştuk resimlerle desteklemeye çalışıyoruz. Böyle bir yayıncılık anlayışımız var. İşle işte böyle. Bana sorarsan bu aylık yayın yapan dergiler arasında akademik yayıncılığa en yakın e, duran e, yani Dergi bu, toplumsal tarih Diyebilirim e, Hakemli olanların dışında tutuyorsun E tabi e, Ama zaten bir taraftan da aylık dergi yapıyorsan evet, Hakemli evet, akademik bir dergi olması e, hı -hı. Ne bileyim çok çok geniş hı -hı. bir Editorial kadro ve e, yazar kadrosu Tarafından desteklenmesi gerekir e, Bence bu çok da mümkün değil Sen e, nefes arası almışken ben hemen bir Müzikle giriyorum araya <gülüyor> Buyurun <gülüyor> e, Gülhan Balsoy'la konuşmuşuz 9 Temmuz 2012'de. Tam o sıralar çok denk gelmiş. E, Uludere ve kürtaj tartışmaları gündemdeydi. Ve Gülhan Balsoy Osmanlı'da kürtajı konu alan bir yazı yazmıştı. E, o, o programa Banu Akın'ın parçasını çaldık. Kırmızı leke. Radyo'da fikri takip programındasınız. Peri ile konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz da yayıncılık alanında çalışanların durumuyla ilgili senin söylemek istediklerinin olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Evet. Yani bu aslında her tür yayın faaliyetine sokmak mümkün. Yani bu yayın evi çalışanlarının sıkıntısını anlatırken. Yani buna işte radyo çalışanları da dahil bence. İşte televizyon yani görsel yahut işte duysal ve yazı, yazılı basın çalışanları için söz konusu. Eee ve her kademesinde farklı farklı sorunlar var. Yani her kademesinde sorun olduğunun e, farkındayım. Tam bunu konuşurken aslında yayın ev emekçileri... ...yani e, yeni kurulan bir kolektif. Yayın ev emekçileri kolektifinin kurulduğunu da buradan duyurmak istiyorum. Dışarıdan çalışan bu çok önemli. E, yani işte freelance denen işte parça baş çalışan... ...dışarıdan çalışan ya da kadrolu sözleşmeli... ...ve her düzeydeki emekçiye açık bir oluşum bu. Bu arada... Onun adını bir daha tekrarlayabilir misin? Pardon. Kısa, e, kısa söylenişi yek... E, açılımı da yayın ev emekçileri kolektifi. Ne zaman kuruldu? Çok yeni galiba, değil mi? Çok yeni değil, e, yani yeni e, yeni bir çalıştay oldu. O çok yeni. Ama şey, herhalde yani çok bilmiyorum şeyini ama bir iki, bir iki yıllık bir şeysi var zannediyorum bir geçmişi var yani bir tek, tek bir araya gelmesi vesaire. Son çalıştay bu Karaköy'deki mimarlığından sorumlu. Mi? E, bunu bu oluşumu e, açık radyo ve tarih vakfının kadrolu sözleşmeli ya dışarıdan çalışanlarına da duyuruyorum bu arada. E, ...özellikle... ...haberimiz var. <gülüyor> Özellikle... E, ...kar amacı gütmeyen... ...bağımsız ya da... E, ...çalışanlarla ideolojik ortaklığı olan... ...kuruluşlarda da bu sorunların... ...yaşandığını hatta başka türlü yaşandığını da... E, ...fark ediyorum. Buralarda çok e, ciddi bir gönüllü emeği... ...kullanılıyor. Bu... E, ...doğası gereği böyle olması gerekiyor herhalde ama o zaman... ...bu gönüllü emeğinin... ...çok iyi tarif edilmesi gerekiyor ki bir... ...mağduriyet olmasın. E, ve o bağımsızlığın yani çok önem verilen bağımsızlığın kar amacı gütmeme meselesinin ve çalışanla paylaşılan ideolojik ortaklığın yükünün emekçiye yüklenmemesi gerektiğini ve buradaki manevi, maddi ve manevi haklarının da özenle verilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Ben bu şeyi bilmiyordum, tanımı bilmiyordum, <gülüyor> çalıştaydı öğrendim. Bu ideolojik ortaklık yahut işte bağımsız olmaya verilen o, o, o, ortak özenen özenden doğan e, soruna... E, İdealizm sömürüsü deniyormuş, böyle bir tanım bulma ihtiyacı duyulduğunu fark ettim orada da. Ee, bu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum yani maddi ve manevi hakların. Yani bu son toplantıda mı söylendi bu? Evet. Yani bu benim hatam olabilir bilmemek. Ee, ben ilk defa duydum. Ama yani ben gerçekten bunu tarif etmek istiyordum. Ee, orada öyle söylenince çok sevindim. Yani e, gönüllülük meselesini de. ...iyi tarif ettikten sonra orada bir manevi haklar meselesi var. Ee, onun da özellikle e üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim. Ben de bunu evet. ilk defa duydum. Yani program hazırlarken e senden duymuştum tabii ama... ...bir tarafta yazıldı mı acaba biliyor musun böyle bir... ...yani bunun daha böyle dört toş mağmur bir tarifi yapıldı mı? Ben yani, yani işte ilk defa duyduğuma göre zaten bilmiyorum. bilmiyorum. Ama yani bu tarif beni... E ...tatmin etti çünkü ben gerçekten bunu nasıl ifade edilmesi gerektiğini üzerinde çok uzun düşündüm. Böyle bir e, hani bunu kısaca Kadir Kıymet bilmek diyebilirsin. E, yahut işte arkadaşlar bu işi hep beraber yapmıyor muyuz zatenle girişilen... ...dolayısıyla emekçinin üzerine o e, <gülüyor> sanki o bambaşka bir dünyada yaşıyormuş gibi... ...yani onu yemeyecek, içmeyecek, kira ödemeyecekmiş gibi... E, ...ya da yaptığı işin bir maddi karşılığı yokmuş casına e, ...hep beraber bu işe girişiyoruz havasının... E, onun üzerinde artı bir yük oluşturmasını evet bence e, iyi bir e, tabir olmuş diyeyim. Evet şimdi e, yavaş yavaş son programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama bir müzik aramız daha var galiba. E, 17 Eylül 2012'de Talin Sucayan'la konuşmuşuz. Ermeni karşıtlığı ortamında Ermeni temsiliyetini ve orada e, Nazbar çaldık. Çalgıya grubundan çaldık. Bu bir etnomüzikoloji çalışması yapan bir grup. Buradaki bir doğu tarzı var, bir batı tarzı var. Programda uzun uzun anlatmışım, şimdi anlatmayayım. Çalgıya grubundan dinliyoruz. Nazbar. <gülüyor> Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Fikri Takip'in son programındasınız. Yavaş yavaş bunu da sonuna yaklaşmaya başlıyoruz. Programı bitirirken bize yardım eden ve destekleyen bütün Açık Radyo çalışanlarına... ...Ömer Şahin, özellikle biz de beraber teknik masada çalışan Ömer Şahin'e, Volkan Ağar'a ve Demet Akman'a teşekkür ediyoruz... E, Tarih Vakfı tarafında da e, teşekkür etmek istediğim e, Murat Güvenç var. Bu programın e, kabul edilmesinde ve yayınlanmasında onun hep desteğini hissettim. Ayrıca e, toplumsal tarihte beraber çalıştığımız e, Can Kılıç Aslan var. E, o da daima Fikri Takip'i destekledi. Onu da teşekkür etmek istiyorum. Yazarlar, e, toplumsal tarihe e, destek veren yazarlar var. Onların bir kısmını burada ağırladık. Burada biz de sohbet ettiler, e, programa destekli verdiler, onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu arada kendi adıma e, programın e, müzik kısmını hazırlarken gerçekten defalarca başvurduğum, e, bana bir şekilde yol gösteren eski program arkadaşım Harun Turgan'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabii destekçilerimizi unutmamak lazım, iki yıl boyunca bizi dolayısıyla da radyoyu destekleyen herkese minnettarız. E, son teşekkür de bu iki yıl boyunca bizi dinleyen, dinleyen dinleyicilere <gülüyor> sağ olun Harun. Son programda bize Batu Çetinka'ya eşlik etti. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bitirirken aslında mesajla bitirmek istiyorum ben. Ülke, Ülkenin derhal hemen şimdi... ...bütün kadınlar, ezilen halklar, bütün gruplar, emekçiler... ...tüm canlılar, yaşlılar yani herkes için... ...barış içinde yaşanabilir bir yer olmasını diliyorum. Umarım bir başka programda bir başka şekilde görüşürüz. Hoşçakalın. Ben hoşçakalın demeden... Bir gene müzikle bitirmek istiyorum. Turhan Turgut'la konuşmuşuz 19 Ağustos 2013'te. Unutulan Budistler Turgutlar. Ve burada hangi coğrafyadan konuştuğumuz belli olsun diye programı bir Kalmuk şarkısıyla açmışım. Mendra. Onu dinleyelim.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 Да, ликля, так лак, реально, ман, мендерачванду. Хаджуда, сунагина, мобаба, мобаба. Йеденгина, сунагина, мобаба, мобаба. Ханчи нору, ханчи нору. Йинчи нору, серагаччи нору. Окмагева карака яуно, оцугагаке. Макмагарека яунда, искугагаке. Амагерача, каяунока, аручирача, каяуно. Яргерача, каяуно, искугагаке. Güneş bulutlu yar bugün Allah'a gelerdir, kıyama bırakın bir şahit Hana gina vida, yalvarmıyorum gina hana vida, taklaladla gacıl. Yalvarmıyorum gina hana vida, taklaladla gacıl. Taşsederim, neden hiç bohboh bohboh adamı da hana gina bol bol bol bol gina bol bol bol bol bol. Hangi vallı, buçuk hangi vallı, zatkin vallı, daha da kaçtı vallı. Ot sığırak, ot sığırak, ot sığırak, ot sığırak, ot sığırak, ot sığırak, bitirirken e, sizleri 9 Aralık 2013'te Pal'in Dominikle yaptığımız programda çaldığınız yani Leyistan'da bir genç Türk adlı programda çaldığınız Leyla Gencer'in e, Chopin şarkısını seslendirdiği parça ile bırakmak istiyoruz. Piov Grubovi. Bir başka programda tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.